Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bir ekonomi ekoloji programında daha bir aradayız. Yine uzaktan bağlantılar yapıyoruz, evimizdeyiz. E, karantina günleri, izolasyonumuz devam ediyor. Yavaş yavaş yasaklar geniş, ge gevşetilmeye başlasa da daha doğrusu e, çok sıkı tedbirler biraz azaltısı da ee, biz Açık Radyo'da hala uzaktan bağlantılarımıza devam ediyoruz. Ee, bu uzaktan bağlantı günlerinde en başından beri söylüyoruz ufak tefek sorunlarımız olursa affola diye. Şimdi e, benden önceki bu hafta biliyorsunuz Açık Radyo dinleyicileri e, buna çok e, bu hafta özellikle çok e, aşikarlar bu sözlerime söyleyeceğim sözlere. 51. yayın dönemine girdik. Ee, benim de Açık radyo 25. yılı geride bıraktı Açık Radyo. Benim de zannedersem 7. yılıma giriyorum Açık Radyo'daki e, bir programcı olarak e, programımıza. E, program ortam Pelin Cengiz ve Ben Serkon Ocak ekonomi ekoloji programını uzunca bir süredir yani 7, 7 senedir devam ediyoruz. E, normalde korona günleri olmasa idi... Bu programda yani bu hafta boyunca yeni yayın dönümüne geçtiğimiz bu süre boyunca e, biliyorsunuz destek e, haftası oluyor. Ve siz dinleyicilerimiz için özel programlar, özel yayınlar, canlı konserler bir takım o etkinlikler yapılıyordu. Ancak korona günleri olduğumuz için e, bu destek günlerini bu sefer yapamadık biz de bunu iptal etmek zorunda bıraktık ama şunu belirtmek isterim açık radyo e, siz dinleyicilerin destekleriyle ayakta kalıyor bunca yıldır e, ben biraz önce Ömer Madrön'un Ömer Madrön'un e, verdiği bilgilere e, takıldım hemen not aldım çünkü hakikaten bu kadar olduğunu bilmiyordum e, sadece yeni yeni yayın döneminde 147 tane program ve 210 tane programcı var. Ben o bu 210 programcıdan biriyim. Bugüne kadar da 1158 tane program yapılmış. 1367 programcı da açık radyo, mikrofonlar aracılığıyla sizlere bir takım bilgiler, müzikler, çeşitli konularda. Her konuda çünkü mottomuzda biliyorsunuz kainatın tüm seslerine açık radyo. Şimdi biz de son yedi yıldır ekolojiyle ilgili, çevreyle ilgili bilgiler vermeye, programlar yapmaya devam ediyorsunuz. Tabi katılım desteklerle destekçilerle ayakta kaldığını söylüyoruz. Bu nedir? Bu şudur. Programlarımıza destek olmanızı bekliyoruz. Ekoloji ekolo ekonomi ekoloji programına da destek olanlar var. Biliyorum ama bunu çok sıkı da takip etmiyordum. Bundan sonra sıkı takip edeceğim. E, kimler destek oluyor, kimler destek olmuyor. Zaten destek olduğunuz zaman e, programın başında ve sonunda isminiz de söyleniyor. Desteklerinizi bekliyoruz efendim. Çünkü bu radyo sizin desteklerinizle de ayakta e, kalıyor. Böyle olması neyi, ne, neyi sağlıyor bize? Şunu sağlıyor ben çok iyi biliyorum. E, çünkü e, yaygın basında çalıştım hep bir yerlere bağlı basında çalıştım e, başıma kötü şeyler de geldi biliyorsunuz en son çalıştım Şurret gazetesinden e, 45 arkadaşımla birlikte e, sendikalı olduğumuz gerekçesiyle işten çıkarıldık e, bağımsız olunca ama ne e, söylediğinize karışılıyor tabii ki belirli sınırlar çerçevesinde e, ne de herhangi bir müdahale yapılıyor ama ara sıra Ömer Madra e, yayından sonra yukarıya e, odasına çağırmamış da değil e, dedim <gülüyor> beni çağırdığında şunu düşünüyordum hep acaba bu sefer beni kovacak mı falan diye ama her seferinde e, bırakın e, programın önünü kesmeyi daha da bize destek olucu şeyler söyledi her seferinde e, bu yüzden bu yüzden bizde. Siz değerli dinleyicilerimizin desteklerini bekliyoruz. Efendim. Şimdi programımıza geçiyoruz. Pro telefon attığımızda da çok beklettim. Çok kıymetli bir konumuz var. Ee, Profesör Doktor Mustafa Tuna'ya Kalkan. Önce hocamıza bir hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam, hocam kusura bakmayın. Sizi biraz fazlaca beklettim çünkü e, bu başında yaptığımız bizim için çok önemliydi. Çünkü açık radyo e, değerli dinleyicilerin katkılarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Riyadır Serkan'cığım e, çünkü şimdi gerçi buradan çıkıp e, ne bileyim AVM'lere, sinemalara, tiyatrolara ya da ne bileyim e, gezmelere gidemeyeceğimize göre Zaten evde yapacak fazla işimiz de kalmadı Her <gülüyor> köşesinde ne var ne yok derledik topladık onları da bitirdik e, Onun için e, bana da şu anda keyif vermeye başladı Bu tip e, etkinlikler hiç değilse e, sosyalleşmemi biraz daha arttırıyor diye düşünüyorum. Ben çok hiç... teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi ben sizden bahsetmek istiyorum. Ee, hocamız gerçekten çok kıymetli. Biliyorsunuz bu korona günlerinde ekonomi ekoloji programında da biz e, programın büyük kısmını e, e, bu koronaya ayırmaya çalıştık. ile ilgili de e, büyük iddialardan bir tanesi e, bu e, ne diyor işte teorilerden bir tanesi de koronavirüse beşgenin sebep olduğu idi. Ee, böyle bir sürü komplo teorileri var. Bu işin bu işin uzmanı kimdir diye araştırdığımda karşıma Mustafa Hocam çıktı. Kendisi Aydın Üniversitesi'nde bir profesör, Tıp Fakültesinde e, biyofizik uzmanı. E, hayatının çok uzun bir dönemini bu frekanslara insanlara zarar verir mi vermez mi diye araştırmış. 5 gde de 5G konusunun bu frekanslarının da insan sağlığına zararlı olup olmayacağı, hele böyle bir koronavirüse nedeni olup olmayacağını çok iyi bilen bir uzman. Hocam ben burada noktayı koyuyorum. Hemen sizin sorumu soruyorum. Ee, tartışılan Amerika'da, İngiltere'de bu çok dile getirilen, e, Çin'de başlayıp, Wuhan'da başlayıp, bütün dünyayı kasıp kavuran 5G'ye, e, şey koronavirüse, İleride bizim de tanışacağımız 5G teknolojisinin e, neden olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani güzel bir e, kuku bilim, e, bilimsel bir şeyleri de beraberinde alıp çok güzel bir kurgu yaratılmış. Ama bu çok yeni bir şey değil. E, i̇nsan hafızası, insan beyni e, geleceği de beraberinde planladığından bu tip kurgular her zaman yapılıyor, yapılmıyor değil şimdi demin anlattığım e, işte gerçi ben şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp fakültesi biyofizik anabilim dalında öğretim yazyim e, daha önce senelerim e, cerrappaşa Tıp fakültesi'nde geçti emetliğinden sonra da e, işte orada yeni bir Tıp fakültesi kurduk ve benim çalışma alanım da e, elektromanyetik alanların biyolojik etkileri çalışma alanlarımdan biri de bu ve bu konu üzerine ben başladığımda daha cep telefonu yoktu ortada Sadece Türkiye'de bu söylediğim 25-30 sene önce Sadece yüksek gerilim hatlarının yaydığı elektrik alan ya da manyetik alanın etkisi var mıdır üzerine bir tartışma vardı Ve o zamanlarda bütün dünyada da bu konu üzerinde fikir yürütülüyordu ee, İsveçlilerin bir çalışması vardı 450 bin kişi üzerinde e, acaba yüksek gerilim hattı altında yaşayanlar da diğerlerine göre o bölgede olmayanlara göre bir lösemi sıklığı ya da e, beyin tümörleri vesaire. Bunlarla ilgili çalışmalar yayınlandığında ilk elime geçtiydi o yayın dünyada da ilktir bu konunun çok boş bir alan olduğunu gördüm ve cep telefonu yok daha ortada dediğim gibi. Bir süre sonra e, bunun üzerine ben de çalışmalar yaptım, laboratuvar çalışmaları yaptım. Evet elle tutulur bir şeyler var ama bu elektrik alan ve manyetik alandı. Ne zaman ki cep telefonu çıktı birdenbire ne olduğunu anlayamadığım bir şekilde son derece sansasyonel her aklına gelen bir şey söyledi. Laboratuvar çalışmaları var, hayvan deneyleri var, epidemik taramalar var. Ama 50 Hz yani saniyede 50 titreşimli bizim şehir şebeke cereyanında kullandığımız alternatif akımın yarattığı alanların bazı etkilerini görmemize rağmen biz cep telefonunda bunu görmedik. Tabii ki cep telefonları ilk çıktığında Baz istasyonları makroseller, devasa hücreler, devasa e, alanlardı. Ve cep telefonları kocaman takoz gibi e, cep, e, şeylerdi cihazlardı. Ve alan şiddetleri çok yüksekti. Bunlar dünyada tartışıldı. ICNIRP denen yani iyonize etmeyen elektromanyetik alanların komisyonu dünyada. Bununla ilgili çalışmaları da yaptı. Ee, ve sonunda standartlar da kondu. Türkiye'de de konan standartlar dünya standartlarının yaklaşık dörtte biri olmasına rağmen yine de kimse yüksek gerilim hatlarının yarattığı alanları değil, cep telefonlarını tartıştı. Neden? Çünkü toplumda çok e, kullanılan ve toplumun ilgisini çeken bir alan olduğu için. Ve o zamanlar kullanılan cep telefonları bir g diye düşünebileceğiniz Sadece sesli <Gülüyor> iletişim sağlıyordu 900 MHz Maalesef arada sırada bazı Teknik kavramlar kullanacağım Hoş karşılayın Mutlaka izleyiciler Ya bu da ne 900 MHz de ne işte Diyecek yani Belirli bir frekans üzerinden Belirli bir titreşimle Sadece ses iletişimi vardı Sonra buna görüntüler de eklendi ve bu görüntülerle beraber 2G geldi, 3G geldi, 4G geldi, Türkiye'de 4,5G geldi. Ve bununla beraber frekanslar da değişti. 900'dü, 1800 oldu, 2100 oldu, 2450 oldu. 2008, artık durmadan farklı frekans, yalnız şunu karıştırmayalım. Frekans yükselince şiddeti ya da etkisi artar gibi bir şey de yok, tam tersi. Frekans yükseldikçe etkisi de azalır ve uzaklaşma şansı da azalır. Yani düşük frekanslarda elektromanyetik alanlar daha uzağa ulaşırken yüksek frekanslarda çok yakın mesafede etkileşim sağlayabiliyor. Hı hı. Ve şimdi birdenbire 5G geldi gündeme. Şimdi 5G ne? Araya girip bir şey söyleyeyim. Siz, siz teknik olduğunu söylüyorsunuz ama yani bu komple teorilerini ortaya atanlar bu 60 GHz ve daha üstündeki işte yani şu ana kadar ulaşılan en büyük e, frekans aralığı zannedersem. Bundan dolayı bu koronavirüsün ve insan sağlığına zararı olacağını söylüyor. Bunu hatırlatayım. Yani en büyük tamam. argüman bu frekanslar. O yüzden e, bahsetmeden de zannedersem yapamayacağız. Yani şöyle bir geçmişinden doğru geldim. Tam o noktaya gelmiştim. İyi ki hatırlattım. <gülüyor> Tam o noktadan söyleyeceğim. Şimdi frekans yükseliyor. Niye? Çünkü aynı frekans üzerinde birden fazla cihazı bağladığınız zaman ikisi birbiriyle girişim yapıyor ve bağlantı kuramazsınız. Şimdi e, frekansın mecburen daha başkalarını kullanmak zorunda kaldılar. Şimdi 5G dediğimiz şeyde çok değişik frekanslar kullanılacak. Bir tek frekans değil. Nasıl e, bilmem e, 4G'de biz 2100 MHz'i kullanıyorsak, burada çok daha yukarı, gigahertz'lere kadar, trilyon titreşimlere kadar çıkılacak. Bu titreşimlere çıktığımız andan itibaren de cep telefonları ya da bütün e, iletişim sağlayacağımız cihazlar, araçlar daha yakın mesafeden iletişim kurmak zorunda kalacaklar. 3G'de, 4G'de biz iki sokak ötesinde iletişim kurarken burada belki de birkaç 10 e, metrenin 50 metreden 60 metreden iletişim kuracağız. Ve yukarı frekanslara çıktığımız anda da özellikle çok spesifik, çok özgün bir frekans var. 60 gigahertz. 60 gigahertz oksijen molekülünün üzerindeki elektrik yüklerini etkileyerek kendi ekseni etrafında dönüşünü, rotasyonunu etkiler ve oksijen molekülü ısınır. Bir miktar enerjiyi absorbe eder, emer. Enerjiyi emer. Tabii bu oksijen molekülünün ısınması da çevresindeki diğer şeylerle bağlantılarını da etkiler. Şimdi hemen bunu söylediğimiz anda kafamıza bir şey takılıyor. Eyvah, oksijen bizim için vazgeçilmez bir şey. Acaba böyle mi? Şimdi buna bir... Benziyor. Çok özetle araya giriyorum. Çok özetle 5G devreye girdiğinde havadaki oksijeni bozacak ve insan sağlığını etkileyecek. Budur değil mi? Acaba, acaba birdenbire böyle bir korku kapladı. Ama hemen bir benzetme yapacağım. Şöyle bir benzetme. Daha önce işte 4G'de ve bizim Wi-Fi dediğimiz internet bağlantılarında kullandığımız bir frekans var. 2450 MHz ya da 245 GHz bu frekans bizim mikrodalga fırınlarda kullandığımız frekansın ta kendisi. Yani hemen bunu duyar duymaz ilk aklıma gelen aa eyvahlar olsun ee, acaba biz mikrodalga fırında mı kalıyoruz? Ama burada frekanstan başka bir etken daha var gözden kaçıyor. O da şiddet. Yani bir adama siz bir yumruk vurursanız gözünü morartırsınız. Ama omzuna şöyle hafif bir dokunursanız hiç de gözü morarmaz. Demek ki şiddet burada çok önemli. Peki bu 2450 MHz dediğim mikrodalga fırında kullandığımız ne yapıyor? Enerji veriyor. Nereye? Su molekülüne. Su molekülü üzerindeki elektrik yüklerini etkileyerek kendi ekseni etrafında dönüşünü etkilerse 240 2 2450 gigahertz 2450 megahertz ve suyu ısıtır. Eğer içine bir tabak pilav koyarsanız pirincin tanesi de ısınır. Ya da bir tavuk koyarsanız tavuğun en dış yüzeyi de ısınır, kemik iliği de beraber ısınır. Peki biz bunu sağlarken ne şiddet uyguluyoruz? Kilowatt cinsinden, bin wattlar cinsinden kullanıyoruz. Peki biz Elimizdeki Wi-Fi'larda, internet bağlantılarında aynı frekansta hangi şiddeti kullanıyoruz? Milli wattlar, yani binde bir wattlar. Mikro wattlar, milyonda bir wattlar. Bir tanesi bin wattlarda, yani biri diğerinin milyon katı. Milyon katı olduğu zaman su molekülü ısınıyor, yemeğimizi ısıtıyor. Biz ocakta da yemek ısıtıyoruz. Bunun gibi düşünün. O zaman mikrodalga fırınla sizin wi aynı kefeye koyabilir miyim? Bir tanesi milyon kat fazla. Şimdi aynı mantıkla hemen dönüyorum. Bizim oksijen, e, oksijen molekülünü etkileyebileceğini tahmin ettiğimiz, düşündüğümüz 60 gigahertz, 60 gigahertz'te kullanacağımız. Ee, şeylerimiz internet hatları şey, iletişim hatlarımız son derece düşük şiddetli. Hatta orada şöyle bir tarif yaptım. Bir adama çarptı. Ne çarptı? Araba çarptı. Araba çarptı mı adamı? Ezer öldürür. Peki bir adama sivrisinek çarparsa ne olur? Uçarken? Herhalde hiçbir şey yapmaz. Bunun gibi kıyaslayın. Yani şiddet unsurunu göz önüne almadan. Sadece ve sadece frekans benzetmesiyle gidiliyor. Hata burada. Yoksa sadece 60 GHz mi kullanılacak 5G'de? 5G teknolojisinin getireceği en önemli unsur bizim bütün alet edevatlarımızı da kontrol altına almak. Örneğin siz burada değilken evinizdeki buzdolabınızı da ya da e, alışveriş listenizi bak, e, bilmem, marketinize bildirirken de Ya da kombinizi açıp kaparken de Ya da arabanızı otomatik kullanırken de Arabanızın yanına gittiğinizde 5G teknolojisiyle Arabanın kapısını aç motorunu çalıştır Hadi beni şuraya götür Siz direksiyona geçmeden arabayı kullanacak Ne vasıtasıyla yollara konmuş olan bazı istasyonları iletişimiyle Bunların şiddetleri ne kadar? Frekansları çok farklı. Sadece 60 gigahertz değil, 30 gigahertzlerde de var, 32 de var, 36 da vardı. Aşağı frekanslara var. Birbirleriyle girişim yapmasın diye çok farklı frekanslar ve yüksek frekanslara çıkacaklar ki kısa mesafelerde bu iletişimler sağlansın. Yoksa bu insan sağlığına zararlı mı? Bir noktada bir küçük bir uyarı. Bakın, ben bilim adamıyım. Bilim adamının en büyük özelliği kendi yaptığına kendi inanmaz, mutlaka denemek ister. Bu konuda biyolojik etkiler üzerine çok fazla çalışma yok. Ellerste var, cep telefonlarıyla ilgili var, baz istasyonlarıyla ilgili var. Bunlar artık yerine kadı yerine oturdu. Ama çok yüksek frekanslardaki düşük şiddetli bile olsa çok fazla araştırma yapılmadı. Bunla araştırmaların yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini biliyorum. Çünkü bir tanesini de ben yapıyorum şu anda. Şu anda ben de üzerinde çalışıyorum. Hücre kültürleri üzerine. O halde Ya 5G e özelinde mi yoksa bir modelleme falan mı? Yok <gülüyor> yok yo, direkt hücre kültürü üzerine. Direkt hücre kültürü üzerine. Şu anda baş başla, yani başladım. Devam ediyorum. Daha tabii sonuçları almadan bir şey diyemem. Ha, o sonuçlar... Peki hocam ben başka bir şeyler daha sormak istiyorum. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Hakikaten herkese evet. anlatacağı gibi. Keşke öğrenciniz olmak istedim şu anda. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Ama çok son birkaç dakika kaldı. Evet. Instagram'dan da bir canlı yayın yapıyorum. Orada da sorular geliyor. Ee, şimdi ben başka bir şey de sormak istiyorum. Yani özetle sizin söylediğiniz 5G'nin etkisi bir insana sineğin çarpması kadar bir etki diyorsunuz. Bunu bilimsel olarak hep tartışılan şeyler vardır. Bu baz istasyonlarını kimse istemez. Yani mevcut 5G'ler de yeni yeni kuleler inşa edilip dikilmeyecek. O baz istasyonlarını e, dikiliş sonuçta konulacak. Bu baz istasyonları çok tehlikeli diyor söyleniyor. Kimse istemiyor. İnsan sağlığına e, bu kadar etkisi var mı? Yoksa bu söyledikleriniz onlar için de geçerli mi? 5G için de söyledikleriniz... Aynı şey mi hemen hemen bir soru gelmiş AVM'deki manyetik Aslında. alanların tehlikelerine değinebilir mi hocamız demişler. Değinerim ikisine de değineyim bir kere benim hala son iki dakikamız <gülüyor> falan kaldı. <gülüyor> hala tam çözemediğim bu iş çok tartışıldı bunun üzerine çok çalışma yapıldı ve bazı istasyonlarının enniyet sınırları ne kadar olması gerektiği nerede zararlı olmadığı artık iyice de bilinmesine rağmen hala bunlar geri geliyor. Yani bu konuyu kapattık diye biliyordum artık ama yeni gelecek 5G ile beraber baz istasyonlarının bir sayıları artacak, iki şiddetleri düşecek, üç daha yakın olmak zorunda olacak. Yakın olması da avantaj olacak çünkü baz istasyonu ne kadar yakınsa te tehlike o kadar az çünkü sizin cihazınızın e daha kolay iletişimini sağlayıp cihazınız daha az şiddet yayacak. Şiddeti düşürecek yakınlaşınca. Şöyle bir şey düşünün. Ee, eğer e, sesinizi duyurmak istiyorsanız, adama yaklaşırsanız daha yavaş sesle konuşursunuz. Uzaktaysanız daha yok, çok bağırmanız lazım. Baz istasyonunun özelliği de burada. O konu zaten orada kaldı. O bitti. O konuyu tartışmak istemiyorum tekrar. Evlerin çatısındaki baz evler istasyonu de... olsa kimseye zarar yok değil mi? Şu andaki standartlara uyulduğu takdirde standartlar tamam. doğru şekilde uygulandığı takdirde ki Türkiye'de çok sıkı kontrol edildiğini biliyorum. Bilgi teknolojileri, iletişim kurulu ve onların müdürlükleri bunları o kadar sıkı kontrol ediyorlar ki öyle kaçak kuçak bilmem şiddeti çok yüksek baz istasyonu kuramazlar. Mümkün değil. Bir yani de, de AVM'leri söyleyelim. Bu manyetik alanların evet, tehlikesi an, olup olmadığını son olarak hocam. Gerçekten garip bir şey var. O da şu, çok sayıda aydınlatma sistemi, çok sayıda kablo, çok sayıda e, cihaz, aynı zamanda içeride iletişim sağlayabilir. Yani elektrikli çok devre var ve bana da garip geliyor. E, bu konuda çalışan arkadaşlarım da oldu. Ben AVM'lerdeki alanları şöyle bir ölçtüm. E, şiddeti çok düşük değil ama standartların hep altında kalmış. Ama ortaya giren kişilerde bir yorgunluk hissi olduğuna dair yeteri kadar duyumum var. Bunlar duyum. Ama ölçtüğüm şiddetler izin verilen sınırların hiçbir zaman üstünde çıkmadı. Ama Anladım. 50 Hz için ilk söyledim bakın gözden hep o kaçıyor. Herkes dönüyor dolaşıyor. Nedense kör tuttuğunu beller hesabı, baz istasyonu cep telefonu 4G, 5G. 50 herkes unutuyor. Yani yüksek gerilim hatlarının şehirler içindeki, şehirlerin üzerindeki, evlerin, iş yerlerinin üzerindeki yüksek gerilim hatlarının yaydığı manyetik alan, elektrik alan, izin verilen sınırların bazen çok üstüne bile çıkıyor. Ve bunun elle tutulur epidemik çalışmaları, sağlık taramaları çalışmaları var dünyada yapılmış. Ve bununla ilgili İstanbul için söyleyeyim. İstanbul'un yüzde yedisi yüksek gerilim hattının altındadır. Kimse ağzını açıp da bir kelime söylemiyor. Yüzde yedi. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz yüksek gerilimin tamam. yaydığı etki mayetik bu de olan. Elektromanyetik değil. Evet, elektrik, de bu, bu, olan. bunun etkisi yani, yani olumsuz. Ben şöyle yakın. söyleyeyim daha basit. Olumsuz etkisi bu e, evet. 5G'nin 4G'nin yaydığı evet. olumsuz etkiden daha fazla. Evet. Hatta trajikomik tamam. bir şey söyleyeyim size. Ee, Son olarak söyleyelim hocam. Yüksek gerilim hatları Boğaz, Boğaz e, üzerinden geçer ve orada kanser savaş merkezi var. 1992 yılında fotoğraflarını da çektim. Gazetelerde falan da çıktı. Kanser savaş merkezinin üzerinden geçiyor. Trajikomik ve yüksek gerilim hattının lösemiye ve beyin tümörlerine neden olduğuna ilgili bilimsel veriler var elimizde. Ama kimse ona ağzını açmıyor. Baz istasyonunda baz istasyonu. Anladım ama hocam. Ama yedisi, %7'si yüksek gerilim hattının altında yaşıyor. E bu yani Peki, çok Ben bunu hiç bilmiyordum. Başka bir tehlikeye de dikkat çektiniz hakikaten ama herhalde zannedersem bunu başka bir yayının konusu yapmamız gerekecek hocam. Yani ee... elektrik idarelerine vesairelerine o günden beridir hep anlatıldı. Tabii çok pahalı. Kendilerine göre haklı nedenleri var. Yeraltına alınması Hı -hı. gerekiyor. Yeraltına aldığınız zaman da bir kilometrelik bir yüksek gerilim hattını yer altından götürmek birkaç milyon liraya mal oluyor. E onun içinde biraz pahalıya geliyor. Ama insan hayatı o kadar da ucuz değil. Bakın tekrar diyorum ben kendi yaptığıma bile çoğu zaman inanmam. Eğer bir nedenle bir yerde bir zayıf bir şey varsa bu benim de sağlığım ben kalkıp da onun bunun e, sözcülüğünü yapmak gibi bir şeyim de yok. Ben neyi görüyorsam onu söylerim. Ölçtüğümüz, Peki, çok... şey, ölçtüğümüz şey neyse o ve bazen ben ölçtüğüme bile inanmam. Niye inanmam? Ya yanlış yaptıysam, ya ölçüm hata mıdır? Onun için bir bu daha. Bu konular bir daha yaparız. Zaten hocam, e, yani bizim yorumlamamıza bile çok uzak konular. O kadar teknik ki, yani ben hiçbir şey e, yorumda bulunamam. Hani başka konularda ekolojik programı yapıyoruz, yorum yorum yapabiliriz ama bu konular hakikaten yorum bizim yorumumuza bile açık değil. Sonuçta ben bir gazeteciyim, bizim işimiz hep birbirine danışmak, e, dinleyicilerimize, okurlarımıza bu konuda sizlerin vasıtasıyla e, aydınlatmak gerçekten çok aydınlandık. 5G'nin yani koronavirüse neden olduğunu... Taraf var. Sizinle bizim aramızda bir ortak taraf var. Siz topluma bir yerlerden bir şeyleri öğrenip aktarıyorsunuz. Biz de ya kendiniz çalışarak ya da başka bilim adamlarının yaptıklarını çalışarak topluma aktarmaya çalışıyoruz. Eğer ben bilgiyi topluma aktaramıyorsam o zaman boşu boşuna çalışıyorum demek. Ki. Toplum için Çok haklısınız <gülüyor> Çok yani teşekkürler hocam. Hakikaten yok. çok güzel ortak görevi bu. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli yes, bilgiler verdiniz. Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Tunaya kalkan. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Teknolojiden korkmayalım ama doğru kullanalım. Hoşçakalın. Ee, bir sonraki programcı arkadaşımız affetsin. Birkaç dakika e, geç kaldık ama yani ben defalarca konuştum Tunay hocamla konuştum. E, Başka yeni tehlikelerle ilgili bilgiler verdi. Hemen radyodun son, sonrasında da aramak istiyorum hocama bunlar nedir diye biraz daha detaylı konuşacağım. Ee, çok kıymetli bilgilerdi bence. Hiç anlamadığımız, bilmediğimiz konularda çok basitçe anlattı. Süremizi çok açtık. E, 51. yayın Dönemi hoş geldin diyelim. Biz de Açık Radyo'da gönüllü programlarımıza devam edeceğiz. Lütfen bize destek olmaya, e, gönüllü olmaya devam ederiz. Sizlerin sayesinde varız efendim. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji